Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinizi selamlıyoruz ee, Saadet'in Ökten hocamızla Birlikte Ben Deniz Kemal Sayar Bir Gönül Sedası programında daha Birlikteyiz Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, Farklı bir konuyu konuşmuştuk ama Bu haftada e, o minval Üzere inşallah e, Devam edelim istiyoruz hocam ...benim kafamı kurcalayan bir mevzu var... ...bunu... E, ...sizinle e, konuşmak istiyorum... ...sizin çünkü... ...sizin e, nesliniz, sizin kuşağınız... ...insan yetiştirme... ...konusunda... ...daha heveskar bir kuşak idi... ...ve belki sizden öncekiler... ...insan yetiştirmeyi kendilerine... ...çok e, misyon edinmiş... E, ...ahlak edinmiş insanlardı... Ş ...şöyle bakıyorum ben... ...kendi hayatıma bakıyorum... ...yani işte yazıyoruz, çiziyoruz... ...insanlara bir şeyler vermeye gayret ediyoruz belki ama... ...birebir insan... ...yetiştirmek konusunda... E, ...daha az... ...heveskarız gibi geliyor... E, ...sanki... ...siz bunu daha önce bir sohbetimizde de... E, ...getirmiştiniz... E, ...sanki... ...insana... E, ...genç insanı almak, onu... ...belli bir noktaya getirmek... Ona bir şeyler vermek, onun olgunlaşma sürecine yardımcı olmak, bütün bunlar bu hayat gailesi içinde, ...maişet telaşı içinde kaybedilen hassasiyetler olmaya başladı. Bilmiyorum siz benim kadar ben karamsar mı bulacaksınız beni? Siz daha farklı belki tahsüsler dile getireceksiniz. Buyurun efendim. Burada bu uzun cümlelerde bir kelime çok hoşuma gitti tahsüsler. Evet. İhsaslar, duygusallıklar Efendim tabii dediğiniz doğru Bu bir tespittir, bu bir yeni tabirle gözlemdir, observasyondur Buna itiraz etmek mümkün değil Yalnız bakın eski zamanda e, bahsettiğiniz insanın adı talebe, talip, talip hı. oluyor hı hı. Şimdiki adı öğrenci hı hı. E, Arada fark var Şimdi yani ben eski zamanın sonuna yetişmiş ve gelenek içinde nasip olmuş bir kimseyim Bunu şükür ve iftiharla söylüyorum Ama modern zamanlar içinde de yaşayan, bugün de hala günceli en azından yakalamaya çalışan Güncelden çok kopmayan ve nostaljik olmayan birisiyim Eskiden yani azdı veya yoktu Öyle ifade edeyim. Şimdi çok. Dolayısıyla insanların e, bu malayaniye meyletmeleri çok tabi bir hadise. Çünkü nefis kolayı ve iyi seçer. Bir tanesi bu sebeplerden. Eskiden bu imkanlar olmadığı için ben Türkiye'den bahsediyorum. İnsanlar ister istemez gönül eleyecek birisini buluyorlardı. O da umumiyetle hakkı söyleyen insanlardı. Ama şimdi öyle değil. Bir tanesi bu. Bir başkası hı hı. eskiden yani eskiden derken net ifade edeyim mesela 60 sene evvelinden söz ediyorum ki o zamanlar 15 yaşındaydım çok net ifade edeyim. O zamanlarda Türkiye'de yaşayan Müslümanların elindeki imkanlar felukatlerden mahduttu. Türkiye'nin elitis kesimi imkanları kullanıyordu. Bu imkanların içinde eğitim var, üniversite var, ticaret var, iş hayatı var. ...ve siyaset var. Ee, onlar kullanıyorlardı. Müslümanların da yapacak bir şeyi yoktu. Onlar da gidip bir hoca efendinin... ...veya bir şeyh efendinin yanında oturuyorlardı. Şimdi işler değişti. Şimdi derken son 30 yıldan bahsediyorum. Tedrican değişti. Son 10 yılda da bu süreç çok hızlandı. Neticede artık insanların... E, ...yani bir üstadın yanında... Ne olacağı akibeti mecbur bir macerayı ayıracak vakitleri yok. Bu akibet mecbur üzerinde biraz durayım mı? Hocam e, Yoksa, o, ona devam edelim. O çok. E, şimdi bakışlarınızdan. Sen sus ben konuşayım onu anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şimdi e, sizin bu anlattıklarınız, e, sizin e, son kitaplarınızdan bir tanesinde dile getirdiğiniz bir hususu benim aklıma getirdi de. Onu sanki söylemezsen bir şeyler zahit olacak gibi hissettim. O yüzden ol, e, öyle bakışlarla keyifle. sizi <gülüyor> rahatsız etmiş e, ol. olduk. Sıra bakmayın. U bu uyarı da tembih. tembih. <gülüyor> Şimdi e, bir mecliste bulunuyoruz. Tasavvufi çalışmalarıyla tanıdığımız bir dostumuz. Kendisini de pek severim. Yani e, mecliste bir yedi sekiz kişi var. Evet, ve evet. bir otuz dakika var. E, herkesin konuşması lazım. Hmm. Şimdi tasavvufi çalışmalarıyla tanıdığımız bu güzel dostumuz sözü bir aldı. 15 dakika konuştu. Bir yirmi dakika konuştu. <gülüyor> ben e, bir vesile ittihaz edip de sözünü kestim. E, orada bir... E, de, Mesleki öyle, bir deneyim gösterdi. Yani gösterdim çünkü e, baktım ki oturumu yöneten ve... Bakanlık koltuğunda oturan bir zat... Kesemeyecek. E, kesemiyor ve e, sıkılıyor diğer insanlara da e, söz vermek istiyor. E, şimdi o arkadaşımızın bana e, bir şekilde e, bozulduğunu hissettim ben. E, <gülüyor> <gülüyor> neden <gülüyor> benim sözümü kesiyor diye ama... insan bazen kendi sözünün büyüsüne kapılı <gülüyor> veriyor. Evet, doğrudur. E, Elia Kanetti'nin bir sözü var. Vaaz uzadığı zaman... ...Vaaz'ın ne söylediğinden çok... ...vaizin kendine hayranlığı ön plana çıkar <gülüyor> diyor. Çok güzel. <gülüyor> yani şimdi... E, ...ne kadar işte... ...güzel sözler de söylesek... ...tasavvufi denizlerde de dolaşsak... ...insan kendine kör bir varlık. Kendi kusurlarını, nakısalarını... ...zor görüyor. Aslında bana sorarsanız... Görmüyor. E, görmüyor. Yani... E, ...tasavvufta insanın kendi nakısalarından... ...daha fazla karşılaşabilmesi... ...kendini... E, ...daha kusurlu görebilmesiyle... ...alakalı bir şey. Birinin bir söz ...söz sözü açıyor. E, edep diyor, kendini noksan... ...başkalarını tam bilmektir. Tam bilmektir evet. e, biz hep başkalarını noksan... ...kendimizi tam biliyoruz. Ama, ama ee, öyleyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyleyiz yani. <gülüyor> Eyvallah. E, şimdi... E, ...siz o kitab, kitabınıza diyorsunuz ki... ...ben öyle bir ortamda büyüdüm ki... ...e insanlar söylediklerini yaparlar. Evet. yaptıklarını söylerlerdi. Evet. Dolayısıyla yapmadıklarını söylemezlerdi. Evet. Lüzumundan fazla bir söz olmazdı. Evet. Doğru. Bu doğru. Ee, bu iklim de galiba hocam çok mühim. Yani e, ya eylem var ya da yok. Yani evet. ortada uçuşan binlerce manasız söz yok. Hamasi e, evet. sözler e, yok. Evet. Ama konuşabilir miyim? Evet, Ama şöyle yani bakın şimdi bu iki e, imkan veya imkansızlıktır o ortamında bir manada altyapısını oluşturan yani o zamanki e, çok net ifade edeyim Müslümanlar diyeceğim hı hı. E, e, zor şartlarda yaşıyorlar yani o çağın yani bu 50 yıllardan bahsediyorum 50'li yılların Dünyanın şartlarından habersizdiler veya onun çok gerisindeydiler. Bu onlara bir güzel bir muhit ortam sağlamış. Yani bu eğitim birebir ilişki konusunda. Şimdi Mevhum Özal beraber kitlelerin ve bu arada Müslümanların Türkiye'nin kısmı azamı böyledir. Yani mağazakar, Müslüman, medeniyet konuları itibariyle bunu söylüyorum. Moderniyet'in imkanlarıyla tanıştı. Hı -hı. bu imkanlar onların önünü açtı neticede Hı -hı. yani siyaset, işte ticaret efendim, diğer imkanlar, eğitim üniversite önleri açılınca artık bu birebir ilişkinin niyeti kalmadı şimdi kitlesel ilişki özellikle 2000'li yıllardan sonra da iletişim çağı gündeme gelince artık insan sizinle uğraşmıyor bir de tabi bu modernitenin malum rasyonel bir anlayış ve hedefleri vardır çalışırsınız ...şu e, mevkiye girersiniz... E, e, ...eğit ilim yaparsınız... Doktora, ...doktor olursunuz... ...işte maaşınız artar... ...titriniz artar... ...ama bir e, mürşitle veya bir hoca efendide beraber olduğunuz zaman... ...olsanız size bir şey vermiyor... ...ben bunu böyle söylerken... ...yani şöyle ifade edeyim... E, ...bu benim şahsi tecrübelerimden çıkan bir hadisedir... ...yani biz... ...bir takım üstadların... ...konuşmalarına, vaazlarına... ...mukamerelerine... E, ...haz duyarak giderdik... ...oradan bir şey beklemezdi... ...beklemek diye Hı -hı. bir şey yoktu zaten Hı -hı. yani... ...maddi bir karşılık beklemezdiniz... ...manevi e, haz duyardınız... ...evet haz duyardık... ...zevk alırdık yani haz duyardık ve... ustup öyleydi yani... Hı -hı. ...haz duyulduğu için yaşanır... ...haz duyulduğu için gidilir... Hı -hı. ...huzur duyulduğu için gidilir... Hı -hı. ...e şimdi ben üniversitede hocalık yaptım... ve şimdi de hala yapıyorum... ...yani koskoca adamlar geliyorlar... ...biz buradan ne... ...ne aldık ne verdik yani... ...adam eğer... E, ...asgari şeyi yeri getirmişse... E, ...şartları bir daha gelmiyor... ...sizin yanınıza, bu da yani... ...bildiğimiz böyle manevi filan değil maddi... ...bir veya sosyolojik bir hadise yani... Yani siz, her şey bir alışveriş... Evet, tavır değişti... Evet Ben ruhi olarak... ...nereden nereye geldim diye sormuyor kişi... Sormuyor kişi yani... Hmm. E, ...siz soruyorsunuz hani... Bu sadece bakın hiç yani mistik bir şeyden ilim İlim zevkinden bahsediyorum hı hı. Yani ilim zevki bir şey Bu ilim zevki aklın hazıdır. Maddi zevkler bedenin hazıdır. İşte yemek içmek vesaire Detaylandırmayalım hı hı. Şimdi biz maddi hazzak üzerinden yaşıyoruz Bunlar sizin sahanız İlim, ...ilimle meşgul olmak... ...yani soyutlar dünyasında... ...modeller dünyasında... ...bu aklın hazıdır. ...bir de kalbin hazları vardır... ...oraya hiç girmiyorum zaten yani... ...ben diyorum ki ya aklın hazlarından... ...gelin istifa ...yüksek lisans doktora yapıyorsunuz... ...askariyi de yani adam... ...biz vefada okurken... ...beşten şaşma altıya aşma diye bir söz vardı yani... Ee, çocukların bir felsefesi buydu ee, Bunun gibi bir şey eşini burada siz ne yapacaksın niye Çünkü öbür tarafta ticaret var efendim İkbal var siyaset var Vesaire var sivil toplum var Onlarla öne çıkmak var Bilinmek var görülmek var Sosyal medya var işte e, Mitingler var e, kongreler var Çok lezzetli işler Onlar öbür tarafa gidiyorlar ...görünmediğimiz zaman yok olduğumuzu zannediyoruz. Öyle Bıra, bir medeniyet baya, ki bu, baya. yani çok enteresan... ...işte e, Guy Debord şey diyor, e, gösteri toplumu diyor... E, ...bazıları performans toplumu diyorlar. E, aslında e, işte sosyal ağlarda yer aldığımız her seferinde bir performans sergiliyoruz. Evet. İşte bir oraya birisi mesela Twitter'a bir söz yazıyor... Sonra e, iki saat sonra bakıyor acaba kaç kişi tweet yaptı kaç kişi <gülüyor> her şey bir performans evet. her şey nefsin e, alkışlanması üzerine evet. kurulu bu da böyle bir dönem onun için yani ben bir ara yani bundan bir 15-20 sene ve bayağı hayıflanıyordum. sonra insan her şeye alışıyor şimdi alışıyorum şimdi işte böyle küçük bir ama ben de hala o yani aklın hazları devam ediyor. Hı hı. Başkan, Siz nerede buluyorsunuz hocam Aklın hazlarını kitaplarda mı Tefekkürde buluyorum şimdi artık hı hı. Ben şimdi şöyle Kemal Beyciğim Az kitap okuyorum hı hı. Ama üzerinde çok düşünerek okuyorum Ve çok hı hı. not çıkararak okuyorum hı hı. Sonra bunu Kendi yetiştiğim Kültür ve Estetik muhitin Değerleriyle karşılaştırıyorum Küçük bir anekdot hı hı. Arz edeyim ee, şu anda Self, e, Teach Yourself serisinden, kendi kendine öğretecek bir postmodernizm kitabı okuyorum. Hı -hı. Glenn Ward diye bir adam yazmış Amerikalı. Hı -hı. 2008'de Amerika'ya gittiğimde almıştım. Ben de kitap öyle durur. Her kitabın bir kaderi vardır. Hı -hı. Yeri geldi böyle kendimi dinç hissedersem açar okurum keyifle. Hı -hı. Ee, ona şimdi devam ediyorum. Şunu gördüm. Çok akıllı adamlar. Lakan, Derida, Baudrillard Hı hı. E, vesaire fakat inanmak kadar insanın ihtiyacını tatmin eden bir şey yok inanamıyorlar bütün sıkıntı burada hı. yani öz karşılıklı e, işte anti esensyalizm anti faundalizm bütün bunların sıkıntısı hep sorguluyorlar ben kimimi sorguluyor adam ve akılla bir yere varamıyor ve müthiş bir kaos içinde yaşıyorlar eee Tabii ben çocukluğumda, gençliğimde hatta orta yaşlığımda nasip olan ama bir büyük insanlar tarafından bana e, aktarılan e, inanç yapısının ne kadar kıymetli olduğunu şimdi anlıyorum. E, fakir Türkiye zannediyordu ki refah veya pardon mutluluk refahtadır. Hı -hı. İşte evde, arabada, otomobilde, şunda bunda filan. Şimdi hala Türkiye öyle zannediyor değil. ...Batı'nın düşünen kafaları... ...çok kaliteli insanlar... Ak ...fakat akılla çözemiyorlar meseleyi... ...inanç... ...ben daha net söyleyeyim iman meselesi... ...bir de inanılmayacak şeylere... ...inanmamak lazım... Gayb onun için çok önemli... Neyi kastediyorsunuz hocam? Yani bundan? akılla, akılla hmm. bulunabilecek bir... E, ...realiteyi... Hmm. ...bir e, realitede... ...şimdi ben felsefe okuduğum için bu realiteler... ...çok kaypak e, kavramlar... Akılla erişilebilecek bir mer merhaleyi diyelim... ...çünkü realite nedir diye soruyor adam. Hmm. Akılla erişilebilecek bir merhaleyi... gayb sanmamak, ona inanmamak lazım. Gaybın, evet. gayb aklın ötesinde bir yer. Aklın evet. elleyemeyeceği bir yer yani. Şimdi... E, ...sidretül münteha diye bir kavram var ya... <gülüyor> evet. e, ...Mevlana... E, ...sık sık mesnevide... E, ...aşk ile akıllı atıştırır. Uh -huh. Yine bu atışmalardan bir tanesinde e, akıl der ki, o der ben ta sitre, Sidretül Münteha'ya kadar gittim. Yani şey çok e, Allah'ı gör, göre yazdım yani o kadar yaklaştım evet. görmedim ama işte e, gökyüzüne defalarca gittim geldim der. Aşk da ona der ki o senin giremediğin yollardan ben yüzlerce defa gittim geldim. Evet. Yani sen bir yere kadar geliyorsun duruyorsun o sınırda ama ben o sınırdan sonrasına yüzlerce evet, defa evet, gittim doğru, geldim. Doğru, yani. ee, bazı şeyler ancak e, aşk ile anlaşılabiliyor hocam. Evet. Sevmeden inanamıyoruz. Evet. evet yani o inanmak onu çok net görüyorum. Ben şimdi şöyle yaparım yapıyorum yani kitabı okuyorum ciddi not çıkarıyorum. Sonra notları bir daha üzerinden geçiyorum. Vesaire. Ee, sonra onu bir Hı -hı. yerlerde anlatmaya başlıyorum. Şimdi inşallah e, bu aralarda bir imkan bulursam, bir seri seminer yapacağım. Benim gözümden, yani Hı -hı. işte bu çağda yaşayan, şu şöyle altyapısı olan, böyle birikim olan bir insan güvenli postmodernize nedir? Böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ve e, birçok kitap geliyor. Şöyle bir bakıyorum. Ee, bir yere koyuyorum onları ama yani e, önemli kitaplar e, az okuyorum az okumaya çalışıyorum çünkü yaş kemale erdi tefekkür daha iyi geliyor hı hı. ben tabi tefekkürün yanında hemen duygusallığa da yani tahsusata da kayıyorum biz yani biz müslümanların şeyi odur sırf tefekkürle biz yetinmeyiz ee, duygusallığa da kaymak mecburiyetindeyiz o zaman da işte e, kalim şiir karşıma çıkıyor ...bir de tabi evliya olan nutukları... ...karşıma çıkıyor... İşte eşrefzade Rumi, Niyazi, Mısri... ...vesaire yani öyle gidiyoruz... ...resim bu şimdiki hali. ...bu... ...tefekkür meselesi çok önemli... ...hocam aslında bu... ...bizim psikolojide de... ...psikoterapide de önerdiğimiz bir şey... ...modern insan... ...bir yaşantı oburu... Evet. ...şöyle daha doğru... ...yaşadığını zannediyor... ...sinemaya gideyim, konsere gideyim... ...efendim orada gideyim... ...arkadaşlarımla buluşayım, burada yemekte buluşayım... ...her anımı... ...bir experience'ta ...bir yaşantıyla doldurayım... Doğru. ...tıka basa doldurayım... ...niçin bu? Kendinden saklanmak için... Evet. ...ve çok yüzeysel böyle... yüzeysel bir bant bu yani... ...tabi tabi, halbuki o tefekkür... ...kendi üzerine tefekkür... Ben ...kendi de. hayatın üzerine evet. tefekkür... ...insanın hayatını o kadar açabilecek bir şey ki... ...çok az yapıyoruz... ...mesela günün sonunda... ...hiç olmazsa bir yarım saat... ...ben bugün kime ne söyledim... ...ne yaşadım... Ee, ...daha seküler bir şeyden... ...düzlemden konuşuyorum şu anda... Tabii, tabii, tabii, tabii. Daha, ...ne yaşadım... ...hangi sözümle kimi incitmiş oldum? ...hangi söz beni incitti... ...bugün faydalı ne yaptım... ...zararlı ne yaptım... Evet, evet. ...daha imani bir düzlemden konuşacak olursak... ...Allah'a bugün ne kadar yakın olabildim... ...onun sözlerini ne kadar tutabildim... Ee, ...onunla ne kadar... ...konuşabildim... ...yani bir e, Z raporu diyorlar ya... Hani, e, hmm. ...işletmeler e, bitiminde... ...aldıkları rapora... ...muhasebe raporuna... ...hepimizin böyle bir Z raporuna aslında... ...gün içinde ve sonunda çok ihtiyacımız yani muhasebe, var... Muha işi, ...muhasebe... ...muhasebe dedikleri... ...yani kendi... E, ...kendimize bakma... E, ...hüviyetimizi kaybettiğimiz zaman... ...samana dönüşüyor hayatlarımız... Evet. ...her gün birbirinin aynı... ...her gün tekrar ediyor... ...ve bize kazandırdığı hiçbir şey yok... Bir ...tüketim var... ...bir defa maddi şeyimizi tüketiyor... ...kazançlarımızı tüketiyor... ...paramızı tüketiyor... ...onun ötesinde... ...bütün zihni yapımızı... ...başkalarının kurguladığı bir hayat rehin alıyor... ...yani o bahsettiğiniz... Hı. E, toplantılara katılmak, işte sinemalara, tiyatrolara gitmek vesaire vesaire etmek, o hayatı baş, o hayat spontan oluşmuş bir hayat değil. Bu modern çağda o hayatı birileri kurguluyor ve siz o kurgun içine fark etmeden giriyorsunuz. Çekiyor size o kurgunun içine. Hocam siz yine bir kitabınızda e, Saydam şehirden bahsediyorsunuz, Zygmunt Bauman'dan alıntıyla e, şeffaf şehirden. Transparan şehirden, ee, orada da e, kurgulanmış şehir anlayışını dile getiriyorsunuz. Yani e, aslında şehir öyle bir şekilde dizayn edilmiştir ki orada başka bir şey yapmaya ihtimal yoktur. Evet. Yani kafede oturursunuz, evet. konsere gidersiniz, evet. sinemaya gidersiniz evet. filan. Evet. Bu mesela, Hı -hı. bu Brasilia, Brezilya'nın e, başkenti Brasilia diye bir şehir kurdular. Hı -hı. E, orada çok net ve insanlar hasta oldu orada. Hı -hı. Çünkü birisi ama orada çok hani kör kör parmağım gözüneydi. Şimdi biraz daha akıllandılar. Hı -hı. Hayatı öyle kurguluyorlar. Halbuki esasında bütün medeniyetler kendilerine göre bir şehir kurarlar. İslam medeniyetinin kurduğu şehirlerde minimum müdahale vardır. Yani sınırlar konur. Sınır insan için lazım. Toplum için de lazım. Ondan sonraki sınırlar konmaz... ...kul serbest bırakılır. ...bakın özellikle kul diyorum... ...Allah'ın kulu olduğu için... Ee, ...emirin de o... ...tebasıdır... ...ve o teba emire emanettir... ...o şehirde insanlar... ...Allah'la olan ilişkilerini... ...çok rahat... ...çok özgür kurabilme imkanına... ...sahiptirler... ...siz çok müdahale ederseniz... idare olarak veya kapitalist olarak... ...veya başka bir güç olarak... E, insanların özgürlük alanını daraltmış olursunuz. Nefse emmarlerine hitap ederseniz bu daraltma sırasında onlara özgürlüğün gittiğini fark etmezler. Nefse emmare öne çıkar. Her zaman öne çıkmak ister. O ihtiyaç öyledir yani. Bedensel hazlar. Onları azalttığınız zaman başka hazlar gündeme gelir. İslam şehirlerine bakarsanız müdahale fevkalade azdır. İnsanların özgürlüğü çoktur. Modernite tam aksini söyler. Dedi ki ben özgürlük getiriyorum ama getirdiği özgürlük nefse özgürlüktür bunun çok basit bir örneği insan gökyüzünü görmekle mükelleftir Kur'an-ı Kerim'de bunu çok net görüyoruz çünkü sonsuzu temaşa edecek Gökyüzü gördüğü mesafe sonunda ama beşer için o yeter bakın modern şeyleri sonsuzu temaşa edemezseniz kapatır size sonsuz neden? Evet, çünkü kendi kendinizde kalmıyorsunuz. İç dünyanızda o sizin sağınız ama biz de işte iyi kötü bir hmm. küçük bir çarktan geçtik. Yani biz başka bir istikamette geçtik. Siz ilmen geçtiniz. İç dünyanızda girerseniz oradaki zenginliği göreceksiniz. O zenginliği fark ettiğiniz zaman bir cümle daha söyleyeyim. füyüzat ilahiye bütün kullara şamildir. Rahman ve Rahim. Ama kul farkında değildir. O zenginliği gördüğünüz anda Başka bir şeye bakmazsınız siz. Az Zaten zaman... Cenab-ı Hak... ...bizi sürekli göğe bakmaya davet ediyor. Evet, en basiti o. E ama peki bu modern şehircilik... E... Neden bizim e, belediye başkanlarımızın da ruhunu bu kadar kolay ifsad ediyor hoca? O mevzuya <gülüyor> Yani e, göğe bakmaya davet eden bir medeniyetin mensupları nasıl o büyük, e, o uzun e, yapıları yapıp göğü kapatabilirler? Yani yine, bu, bu büyük bir haksızlık. Bu yine, ben yaralı olduğum bir yine konu. Yine Zevrak'ı devrindim, evet. kırıldı kenaret düştüm. Eyvallah. Ee, şimdi sizde bir dokun, bin a, a işit kaseyi fafurdan Baş, oldu. başkanlarımızı seviyoruz, onun için o mevzuya gelmiyorum. yani kabahat... başkanlarımızı ben e, mutlaka bir insan ve tabiat konulu bir felsefe dersi e, okutmak gerektiğini bir düşünüyorum efendim bu işlerde. Evet. <gülüyor> ne <Neyse>. Evet. <gülüyor> Siz e, şeye bağlıyorsunuz, insanların içindeki tamahkarlığa ve hırsa bağlıyorsunuz. Benim tabii bu noktadaki evet. şeyim çok uzun yani burada lüzum da yok öyle bir şey. Efendim biz bir karar veremedik Türkiye'de yaşayan insanlar olarak. Başkan bir politikacıdır, bir siyaset adamıdır, bir emirdir. Nas'ın istediğini yapan, Nas'ın e, temayülü ne yöndedir? Hı hı. Ha Bunu yönlendirmek yönden, mümkün ama şu anda Türkiye'de bir kaotik durum var yani medeniyet krizi yaşıyoruz bir ciddi bir bunalım. E, dolayısıyla şu anda biz Müslüman kodların elhamla muhafaza ediyoruz ama biçime dönüştüremedik. Kullandığımız biçimler e, modernitenin kapitalist biçimleri hem de Amerikan usulü kapitalist biçimleri. Sıkıntı burada. E, ben de çok sıkıntılıyım bu işlerde ama şu anda çok fazla yapacak bir şey yok. İnşallah e, bir istikameti bulacağız. O, o gözüküyor yani. E, dolayısıyla yani mesela e, insanın tabiatla, toprakla ve ağaçla olan teması kesilmeme niye? Hayyü la yamut. Hem mevti hem hayatı yaratan. Siz sonbaharda toprağı, ağacı, yaprağı yerinde bizzat, televizyonda değil, internette değil, filmde değil görmezseniz Ölüm sırrına aşina olamazsınız. İlkbaharda da o kuru daldan fışkıran yeşilliği, o neşeyi görmezseniz, hay isminin tecellisine şahit olamazsınız. Onu bizzat tutacak. Bunun için de size biraz boş, boş, boş zaman diyor şimdi Frank'le hayat. Esas dolu zaman o. Spare time diyorlar yani. Yedek lastik gibi spare time. Halbuki belki ruhun, ...en özgür olduğu alanlar... Özgür olduğu ...o alanlar, aylaklık evet. zamanları. Evet. Yani kainata apayrı bir nazarla evet. bakabildiğimiz... Evet. ...Cenab-ı Hakk'ın kudretini, e, büyüklüğünü... E, ...kalp gözüyle seyredebildiğimiz, evet. temaşa edebildiğimiz evet. anlar. Yaratılışın zaten gayesi ve hikmeti de o. Beni bilsinler diye yarattım diyor yani. Tabii. İşte biz ona da pek az vakit ayırıyoruz... Bir kitap var, TÜBİTAK'ta yayınladı, Doğadaki Son Çocuk diye. Artık çocuklar da hocam, bir yaprağa değmeden büyüyen çocuklar var. Maalesef. Yani eline bir yaprağı alıp onu okşamadan, bir ağacın etrafında gezinmeden... Yaprakları koparıp kırmadan. Kırmadan, bir yaptık. ağaca tırmanmadan. Tırmamadan, düşüp oradan... Yani evet. elini kolunu yaralamadan büyüyor çocuk. Evet yani tabiattan giderek uzaklaşıyoruz. Tabiatın çevrimlerini görmediğimiz tabii, zaman tabii. baharda e, işte o coşan ağaçları, tomurcuklanan dalları, efendim, ötmeye başlayan kuşları tabii. hissetmediğimiz zaman hayatın içindeki o oluş ve bozuluş mucizesini tabii. de kaçırıyoruz. Hani e, bir ayet bana çok şey gelir, çok... E, çarpıcı gelir. Yani bütün e, ayet-i kerimeler çarpıcı ama o her an yeni bir şendedir. Külli yemin hüve fi O tabii şöyle yani hı -hı. benim sistemin deneyim dediğim, deneyimi yaşantıyla çevir, eksperyansı. Evet. Güzel oldu. Ben ona deneyim demeye çalışıyorum. Neyse şöyle şimdi biz bir hayat yaşıyoruz. Hı -hı. O hayatın farklı safaları var. O farklı safalardan birisinde, herhangi birinde bir ayet-i kerimeyle buluşuyoruz. Hı hı. Ve diyoruz ki bu tam yaşadığım hayatı ifade Hı -hı. ediyor. Hı -hı. Ve başka safhada başka da ayet-i ile buluşuyoruz. E biz mahdut safhalar yaşıyoruz. Kur'an'ın tecelliyatı ise namü tenahi. Hı -hı. Her ayette böyle bir mana var ama Tabii. bizi e, hayrete ve hayganlığa düşüren o safadaki ayetle olan Tabii. telakimiz. Bizim bir, ruhumuzun diyor. ihtiyaçlarına tam denk gelmesi evet, o sırada. su içiyoruz. Evet baklava yemek istemiyoruz o sırada. O ayet geliyor. Eyvallah. Baklava yemek için o başka bir başka ayet geliyor gibi. Evet. Tabii. Aynen öyle. E vallahi bunu yapacağız inşallah. Yani mesela bir güneşin grubu etmesi Hı -hı. akşam hayat bitiyor. Doktorlar diyorlar ki metabolizma diyeyim dinlenmeye geçiyor diyorlar. Peki metabolizma tamamen susarsa mevt geliyor yani. Tabii. E bunu bir grubu ama şimdi biz şimdi saate göre yaşıyoruz de bilmem ne sekize falan... ...akşam dokuzda şu... Hı -hı. ...işte bilmem ne de bu... ...eskiden neydi adam ikindinden sonra... ...kapatıyordu dükkanını... ...veya şeyini... E, e, ...kitabını medresesini ...çekiliyor... Yani tespihatı varsa iki dost muhabbeti falan ...grup oluyor... ...akşam ezanı okunuyor hayat bitiyor... Mesela ...ben çocukluğumda veya gençliğimde... bir 2 2 İstanbul'da bu hayat vardı yani... ...akşam ezanı okunurken... ...bizim semtler... ...yani Fatih, Bayezid, Aksaray, Cerrahpaşa... ...hayat biterdi. Ezani vakitler Ezan, vardı yani. Evet, konuşmuştuk onu. Evet. evet, ezani vakitler vardı. Hayat biterdi. Sonra... E, ...kış geceleri, yastıda kılınan sonra... muhabbet olabilir. Küçük dost ziyaretleri olur. O da ölçülü. Televizyon şey bir muhabbet olur. Tekrar eve gelirsiniz yani. Veya size gelirler. E, bunu yapmamız lazım... Ee, ...bunuymış. Modernizde bizden bunu çaldı. Bizim de hoşumuza gitti. Ama e, ben çok ümit varım çünkü şöyle. İslami e, zevki yavaş yavaş arıyoruz. İnşallah bulacağız. E, burada zevk kelimesini hmm. malaya yani bapta kullanmıyorum. Hmm. Kalbin az alması lazım. Hocam, e, şimdi Muhabbet, tabii, muhabbet olması lazım tabii, kalpte tabii, yani. Tabii, tabii. Tutunduğumuz hiçbir şey bize aidiyet duygusu vermiyor. Yani tüketimcilik bir aidiyet duygusu verebilir mi insana? Evet. Daha büyük efendim arabalara binmek, daha büyük evlerde oturmak insanın ruhi özlemlerini dindirebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla ruh solmayacak, dinmeyecek... Kendinden sonra da e, varlığını devam ettirecek yani bizim tabii. fani varlıklarımızdan sonra tabii. da e, ruh ebedi çünkü de, devam ettirecek bir hazın peşinde koşuyor. Tabii. tabii. E, i̇şte onu bulamadığı zaman da susuzluğu devam ediyor. Ediyor ve yanlış yerde aratıyor bize bu. Deniz orası. suyu içiyoruz. Modernite daha da susuyoruz. Daha da susuyoruz. Çok haklısınız. Evet. Yanlış yerde arıyoruz O bakımdan tekrar başa dönersek Yani hı hı. E, bir Zatta bir insanda bir emanet varsa hı hı. O Şu anda belki çok şey değil ama inşallah belli bir zaman sürecinde Tekrar Belli talipler olacak Şimdi şöyle ben işte ileri yaştayım Şu anda da bir üniversitede doktora seminerleri yönetiyorum Ve şunu çok net söylüyorum Yani genç insanlara Benim genç dediğim da 40 yaş civarı yani yorum ki siz benim için bir nimetsiniz... Hı hı. ...ben de sizin için bir nimetim... ...çünkü bir alışveriş oluyor... ...tabii... ...meraklı insanlar, hı hı. dikkatli insanlar, müetteb insanlar... ...soru soruyorlar, talep ediyorlar... ...talep edildikçe ben boşalıyorum... ...tekrar dolmak ihtiyacını hissediyorum... Hı hı. ...yani o bakımdan... E, ...az da olsa böyle... ...bir iki e, genç... ...dost çevremde var... O bakımdan da Allah'a şükrediyorum, hamd ediyorum. Bunu da onlara da söylüyorum yani. E, hatta bir, e, benden birkaç yaş küçük bir emekli öğretim evet, üyesi arkadaşla aynı odada bulunuyoruz. Ona dedim, o da çok doğru söylüyorsun abi dedi. Dedim, eski tetkik üniversitede hocalık yaparken beraberdik. Aradan bir 25-30 yıl geçti. Şimdi tekrar kader bizi birleştirdi. Hı -hı. Çok tatlı bir çocuk yani. Çocuk diyebilirim artık. Yani nefis bir adam. Hayata gayet böyle laj bakan, hoş gören her şeyi, ciddi, çalışkan, zeki. Dedim bu bir Allah'ın nimeti doğru dedi. Yani burada muhabbetle oturuyoruz. İkimizi yetmişlik, yetmişi aşmış delikanlılarız. Yani. Eyvallah. Ortası, Allah uzun ömür ortası, versin. Güzel ömür versin. Hocam. Hamd ederiz yani. Allah sizi de nasip etsin inşallah. Amin. inşallah. Niye? Çünkü hırs yok. Olduğu kadar. Allah da veriyor. Ha şöyle, hı hı. yani öyle bir hırs olabilirdi ki, verdiğinde yetmeyebilirdiniz. Ama o tatmini vermiş kalplere yani. Tabii, tabii. O kadar yani. Ve akla vermiş daha mühimi. Hı hı. Yani işte ben o Deleuze'de, Lacan'da, Baudrillard'da bunu görüyorum. Akla tatmin, akıl tatmin olmaz çünkü yani. Akıl olmazların zoru içinde diyor Necip Fazıl. Doğru, akıl tatmin olmaz. Kalp tatmini olur. Kalp takmin olunca... ...aşk gelecek diyor... ...bütün eksikler biter diyor Yunus. Aklın söyleyecek sözü kalmıyor. Mecaili kalmıyor aklın. Tabii. Galiba... E, ...işte bu akla... ...son akla verilen ehemmiyet de... E, ...kültürler, medeniyetler açısından... E, birleyici oluyor. E, yani ak, sadece... ...aklın döllediği bir medeniyet... atom bombası üretiyor... Ama e, kalbin, a, aklın dizginlerini tuttuğu bir medeniyet... E, ...insanlığa bu ölçüde büyük zarar verebilecek bir şeyi asla kabul etmiyor. Tam tersini yapıyor. 3 milyon insanı alıyor, sormadan barındırıyor. Şimdi son dönem e, bu Beykoz'daki fabri fabrikanın kurulması esnasında... ...şimdi padişahın ismini hatırlayamayacağım... ...yanlış olmasın söylemeyeyim... ...bir padişaha... ...bir rapor hazırlıyor bir İngiliz... ...efendim diyor bu... E, ...fabrika zarar ediyor... E, ...zira... E, işte işçiler az çalışıyor, sekiz saat çalışıyor. Bu işçileri on altı saat çalıştırmanız lazım. Çocuk işçi çalıştırmanız lazım. İşte sanayi devriminin ilk döneminde sanayi devriminin ilk dönemindeki kaideleri Rasyonel ona tekrar ediyorlar. Rasyonel. Yani evet. buranın verimliliğin artması için e, işçileri şu şu şu şartlarda, çok ağır şartlarda çalıştırılmasını e, tavsiye ediyor. Orijinali çok daha güzel ama padişah bu notu okuyup kenarına şöyle bir şey yazıyor. Mealen ben veriyorum. Bu fani dünya için Adem oğluna bu kadar eziyete lüzum yoktur. <gülüyor> evet, evet. Yani bir bakış farklı, bir paradigma ...farkı evet. var burada. Evet. Yani evet. evet. Paradigma farkı, Çok doğru söylediniz. Evet. Şimdi e, bunu okuyan Tevfik Fikret diyor ki işte sonunda geldiği bir nokta bu. Onun topu atıyor, Türkiye'ye berbatıyor diyor Osmanlı mülkini. Bizim gemimiz top atamıyor diyor. Bu doğru. Hı hı. Bu paradigma farkı bu üstünlüğünü yani modernitenin teknolojik üstünlüğünü 45 senesine kadar götürdü. Hı hı. Ondan sonra taklaya düştü, gel göründü. 2000'den sonra hele daha çok görünü, saklanma. Niye? E bu e, sosyal medyanın, iletişim çağının her iki tarafa da faydası veya zararı var. Saklayamıyorsunuz. Şu netleşti ki artık teknolojik üstünlük Hiçbir şey ifade etmiyor diyemeyeceğim şu anda. Bana göre öyle de dersem burada derler ki bu adam amma gerici yani teknolojiye mi karşı? Hayır değilim. Teknoloji de ol de olmuştu, kün de olmuştu ona karşı değilim. Ama şu göründü, teknolojik üstünlük buna askeri üstünlük de dahil çok bir şey ifade etmiyor. Mühim olan kalbin üstünlüğüdür. Problem çözemiyorlar. Bir ara çözdüler. Şimdi bitti o. Dönem dönem bittiği hadise. Hı hı. Dolayısıyla evet bu fani dünyada Allah'ın kullarına bu kadar eziyet caiz değildir. Aynen çıktı ortaya yani. Eziyet çalışmak eziyet değildir ama o tür çalışmak bir eziyettir. Şimdi insanlar zevkli ibadet olarak çalışıyorlar ve teknolojiyi de dizginlemeye başladık çok şükür. Son yaşadığımız hadiseler burada teferruat vermeye gerek yok. Biraz siyasal olur. Şunu gösteriyor ki, teknolojik üstünlük artık elimize geçmeye başladı. Ve bu bize, bu bize tahkim etmiyor şu anda. Biz ona tahkim ediyoruz. Zaten doğ, doğrusu da odur. Yani modernin kurduğu dünya modeli tam ortadan ikiye yarıldı. Görene. Zaman geçtikçe daha da netleşecek bu görüntü. ...zaman geçmedi daha net, netleşecek. Ee, hadise budur benim gördüğüm kadarıyla. Padişah Hı, haklıdır. Padişah haklı hocam. E, zaten yani ben kendi ilmi alanımdan baktığım zaman dünyada mutsuzluk göstergeleri e, çok alan veriyor. Yani yani intihar istatistikleri yükseliyor, depresyon istatistikleri yükseliyor, madde kötüye kullanım istatistik bağımlılık istatistikleri ya. yükseliyor. Yani insanlar bir e, bolluğun içinde Müthiş büyük yani. bir ruhi bunalım yaşıyorlar. Mesela Norveç'in gayri safi milli hastası geldik 60-70 bin dolar falan değil mi? Hı hı. En çok intihar Norveç'te mi var? Tabii. E, İskandina ülkelerinde İskandinav ülkelerinde çok yüksek. İskandinav Tabii orada biraz havanın karanlığıyla da bunu irtibatlandıranlar Her var. Her şeyi irtibatlandırabilirsiniz evet. tabii yani. Ama bir yandan da tabii e, bütün maddi refah göstergelerine rağmen... Ee, ...bu toplumlar o kadar da mutmain toplumlar değil. Tabii, tabii. Biz de hocam onunla devam ederiz belki önümüzdeki hafta. Şu gönül meselesini konuşalım. Peki. Gönül, e, gönül varsa sırtımız yere gelmez hocam Hiç inşallah. Izleyin. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbab ister kahvebahane. Eyvallah. Evet. Bununla bitirelim inşallah. Ee, sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Gönül Sadası'nda... Kıymetli Hocam, Saadettin Ökten ile konuştuk. Ben Deniz Kemal Seyar, hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.